Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, Elhamdülillahi ve's-salatu ve's-selamu ala Rasulillah ve sahbihi ecmaîn. Eмма ba'd. Hamd âdemlerin Rabbine. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve onun tahir ashabının üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, Allah'a rahmeti, selamı üzeriniz olsun. Değerli dostlar, bugün yine Ehli Sünnet ve'l-Cemaat akidesini tanıtan Değerli eserimiz Selefi Salihin akidesi üzerinde duracağız. Bu güzel değerli eserin müellifi Abdullah Yolcu. Daha önceden de söylemiştik bu eser kendi derecesinde mümtaz bir eser olarak toplumda sevinmiştir. Alimler tarafından kabul görmüştür ve bu eser bugün yeni Müslümanlara Selefi Salihin akidesini en güzel, yalın biçimde anlatan güzel bir eserdir. Biz de bu güzel eseri sizlerle beraber okumaya, anlamaya çalışıyoruz. Allah da bizi bunda başarılı kılsın. Öncelikle geçen haftayı şöyle kısaca bir tekrar edelim. Geçen hafta sizlerle beraber Rabbimizin evvel, ahir, zahir ve batın olduğu üzerinde durmuştuk. Bu güzel isimleri Rabbul Alemin Zatında bulundurduğunu söylemiştik. Her birinin anlamı üzerinde durarak bunları açıklamıştık. Evvel demekle de kendinden önce kimsenin hiçbir varlığın olmadığı, ahir demekle de kendinden sonra hiçbir varlığın da olmayacağı, kalmayacağı bir isim olduğunu ve zahir Allah subhanahu ve teala'nın üstün ve galip olduğunu ve aynı zamanda batın koluyla beraber olduğunu ama buradaki birlikteliğinin ise sıfatla, ilimle birliktelik olduğunu değerli kardeşlerim haber vermiştik. Bütün bu isimler Rabbimizin güzel isimleriydi. İsim ve sıfat ilminde temel kaideler vardı biliyorsunuz. Kur'an ve sünnet hangi ismi ve sıfatı ispat ediyorsa lafzen biz onları ispat ederdik anlamlarını da doğrulardı. Bu bizim kaidemizdi, ilkemizdi değerli kardeşlerim. Son Allah subhanahu ve teala'nın her şeyi bildiğini, her şeyden haberdar olduğunu, latif ve habir olduğunu söylemiştik ve razzak olduğunu, zul metin dediğimiz yine kuvvet sahibi Rabbul alemin olduğunu söylemiştik. Yine sizlerle beraber Rabbul Aleminin yedi kat semanın üstünde olduğunu söyledik. Arşına istiva ettiğini hatırlattık. İstivanın da kararlı olmak, kararlı kılmak ve üstü olmak, yükselmek anlamına geldiğini de söylemiştik. İstivanın kesinlikle istila, hükmetti, kuşattı anlamı olmadığını da hatırlatmıştık. Buna dair de Kur'an'dan Mülk 16-17, Fatır 10. Ayet, Nahıl 50. Ayet ve Bukhari ve Müslim'de bir sahih hadisle değerli kardeşlerim delillerimizi ortaya koymuştuk. Sonra arş ve kürsü üzerinde konuşmuştuk. Rabbul Aleminin arşı kürsüsünden büyük olduğunu naklettik. Onun sütunları olduğunu söyledik. Kur'an ve sünnet bu gerçekleri ortaya koyuyor diye haber vermiştik. Ve Allah subhanahu ve ta'ala arşa ve kürsüye ihtiyaç duyduğundan yaratmadı dedik. Arş ve kürsü yokken de Rabbul Alemin vardı. Onları hacet duymamakta muhtaçlık söz konusu değildir demiştik. Bunun da üzerinde durmuştuk. Sonra sizlerle beraber Allah subhanahu ve ta'alan iki eliyle değil mi yaratması meselesine yani Allah'ın eline geldik değil mi? Burayı işlemiş miydik? Yedullah meselesine geldik. İzin verirseniz inşallah bugün o zaman buradan başlayacağız. Öncelikle her zamanki gibi metnimizi okuyacağız. Ve metnimizi tane tane okuyan kardeşimizden sonra şerh yapmaya çalışacağız. Evet şimdi o metni önce İbrahim senden bir dinleyelim. Evet ehl Sünnet ve cemaat allah Teala'nın Adem Aleyhisselam'ı iki eliyle yarattığına, onun her iki elinin de sağ olduğuna, her iki elinin de açık olduğuna ve onun dilediği gibi barışta bulunduğuna iman ederler. Zira allah Teala kendini bu şekilde vasıflandırmış ve şöyle buyurmuştur. Evet, o halde kardeşlerim Rabbimizin iki eli olduğuna iman ediyoruz. Kuran'ın haber verdiği bu lafsı doğruluyoruz. Allah'ın elinden maksatında celaline yakışır bir el diyoruz. Şöyle denilse örneğin ben Allah'ın edini Kuranda okuyorum, doğruluyorum ama bilmiyorum demek yeterli değildir. 91 ilimdir. Doğru olan bu konuda evet Allah'ın eli haktır. Doğruluyorum. Anlam bakımından da bizim nezdimizde Allah'ın eli lafzan evet vardır ama Allah'ın eli azametine, celaline yakışır Allahça bir eldir deriz. Bugün internet sayfalarında gezerken mealcilerin, mutezilenin ve cehmiye kolunun bazı mensuplarının yorumlarını yazarlar olarak yazılarını okuyorum. Mesela Kur'an'da böyle bizim bu bahsettiğimiz Allah'ın iki eli, iki gözü, yüzü ve inerde biraz sonra gelecek sak dediğimiz baldırı ve yine Rabbul Alemin'in nuzuluyla alakalı sıfatlara geldiklerinde bunların hepsini inkar ediyorlar ve Kur'an'da neyse kemit hişeyu ve huves semiul basir onun hiçbir şey onun benzeri hiçbir şey yoktur. O işitendir görendir ayetini de hüccet olarak bize ileri sürüyorlar. Yani Allah elden, yüzden, gözden muaftır. Asla böyle bir sıfat ona verilmez diyorlar. Sizce onlar neden böyle bir hatayı yapıyor? Daha önce biz bir şey üzerinde durmuştuk. Hani muattıla önce ne yapardı? Yani özellikle isim ve sıfat inkarcısı zihninde ne tasarlardı Muhammed hocam? Hocam e, mesela ben aynı Muhattıra'da bile cübbelerini dinledim bu konuda diyor ki aynı söylediğiniz ayet söyledik onun hiçbir benzeri yoktu işte aynı görenler eğer biz diyor burada diyor Allah'ın elini yüzünü diyor kabul edilirsek ve kendimize benzetmiş olacağız diyor hocam Muhattıra'da böyle bu şekilde benzetmek korkusuyla Allah'ın bütün isim ve sıfatlarını inkar etmişler hocam kaldırmışlar hocam. Yani. Evet. Ama bu şekilde yani sapık inancı inacı var hocam. Evet. Diyor, şimdi elini kabul edersek diyor o zaman diyor kendimize benzetmiş olur ama ayet diyor onun hiçbir benzeri yoktur diye söylüyorum. Evet. Ama vardır sende yok benzermiş olur. Çok güzel. O zaman yani biz Allah subhanahu ve Taala'nın eli, yüzü, gözü inmesi, gülmesi, rızası, öfkelenmesi ve Allah subhanahu ve Taala'ya ait parmağı olduğunu söylerken öncelikle aklımızdan uydurmadık. Biz Allah hakkında bir isim ve sıfat türetmekten Allah'a sığınırız. Zaten böyle bir İlim ve böyle bir bilgiyi doğrulamıyoruz. Zaten bizim inancımızda Allah'a Kur'an ve sünnetin ispat ettiği değil mi Mustafa ispat olunur ve nefyedildiği de Allah Subhanahu ve Teala'nın zatından nefyedidir. Onların o zaman o hataya düşmelerinin sebebi nedir? Allah Subhanahu ve Taala'yı beşere benzetiriz korkusuyla ayeti bile anlamakta aciz kalıyorlar. Hemen diyorlar ki biz eğer bu sıfatları kabul edersek bu sıfatlara doğrularsa Allah Subhanahu ve Taala'yı bir kula benzetmiş oluruz korkusuyla ne yapıyorlar? Hemen inkar yoluna gidiyorlar ve Şura 11. ayet-i kerimesini bize ne yapıyorlar? Delil olarak getiriyorlar. Akılcıların ve mutezinenin bu iddiası batıldır. Biz Allah'ın elini ve yüzünü kabul etmekle onu bir beşere benzetmiyoruz aksine bu ümmetin resulünün ashabının, tabiinin ve tebeii tabiinin ve dört büyük mezhep imamının ve onların yolunda giden selef alimlerinin iman ettiği gibi bugün binlerce esenlerde binlerce ehli sünnet alimlerinin kitaplarında yazılı olan bu kayyım olan fikri ve düşünceyi ne yapıyoruz doğruluyoruz ve diyoruz ki Allah'ın bu eli yüzü ve gözü ve bu sıfatları celaline azametine şanına yakışan sıfatlardır insana beşere benzemeyen sıfatlardır diyoruz ve doğruluyoruz o yüzden adam diyordu ki o okuduğum yorumda ben kırk yıllık diyor kelam ilmiyle uğraşıyorum dalga geçiyor yani diyor Allah'ın elini yüzünü gözünü olduğunu daha yeni duydum diyor kırk yıldır diyor ben kelam ilmiyle uğraşıyorum akideyle uğraşıyorum e demek ki cahil kalmışsın demek ki İslam'ı öğrenememişsin Demek ki isim ve sıfat ilminden habersiz kalmışsın. Bu senin kendi cehaletin. 40 yıl demek ki boş okumuşsun. Yani işte biz her zaman dedik insanların dereceleri ve ilmi konumları bu ilimde ortaya çıkar. Yani bu ilim aslında bir hani termometre gibi. Hani termometre dereceleri ölçer ya. Soğuk ve ısıyı derece bakımından ortaya koyar ya. Bu isim ve sıfat ilmi de kişinin ilmi derecesini ölçer. Acaba ilmi derecesi ekside mi, artıda mı, artıda olup da kırkda mı, yüzde mi? Kimilerinin dereceleri on, kimileri ekside, kimileri 30'da, kimileri yüzde, kimileri bin derecede düşünebiliyor musunuz? Bu derecelere göre insanlar kısım kısım ayrılırlar. O halde bu girişten hemen sonra Allah Subhanehu ve Teala'nın eli olduğuna değindik. Allah Subhanehu ve Teala'nın eli celaline layık olan bir eldir dedik. İnkarı küfür değil mi kardeşler? Yani bir insan Allah'ın elinden maksat dese ki nimettir, kudrettir de dese bu bir tevin midir, bir tahrif midir? Nedir? Elden maksat nimet ve kudrettir dese bu bir tahrif midir, tevin midir, tahtil midir, inhat mıdır, nedir? Evet soru sizde. Evet. Evet İbrahim önce tahrip tahrip ederken de tevil yolu aleyhüküm selam oğuz, oğuz gelebilir mi oğuz yunus yunus gelebilir misin evet, evet. tahrip ve yani zahir mananın anlamını tahrip edip tevil yoluna gidip bir başka yorumla onu açıklamaya çalışmak evet başka eklemek isteyen var mı başka eklemek isteyen evet e, ali hocam buyur inşallah Hocam oca tevil'e gitmiştir sonra da benzetme korkusuyla boşa çıkarmıştır, tatile gitmiştir. Evet, aslında her bir tevil dedik isim ve sıfatta nedir? Bir tahriftir, evet. hatta yerine göre bir tatildir. Yani sen tahrif ediyorsun, doğru anlamı saptırıyorsun, inhat ediyorsun ve inhada kaçıyorsun. Sonra tahrif ediyorsun, sonra tatil ediyorsun ve... Yani kitap ve sünnetin bize haber verdiği tarzda vasıflandırmadığımız takdirde birçok batıl yollara kaçmış oluyoruz kardeşler. Tamam mı? Bunu da bilmiş olalım. Peki buna dair delilimiz ne? Ey İblis, iki elimle yarattığım Adem'e seyide etmekten seni avı koyan nedir? Sa'a suresi 75. Evet. Kale ya İblis mâ mena'ke emtescudeli mâ haleqtu bi yediyyeh. İstekbart em kuntem min ey iblis iki yarattığım ademe secde etmekten seni alıkoyan nedir saat 75. ayet-i kerime Allah iki elimle yarattım diyor. Yarattığı kim? Adem Aleyhisselam. Allah iki elinden haber veriyor. İnkar mı edelim. Hayır. Ne yapalım? Burada bizim kaidemiz ne? Enü sünnet ve cemaatın İsim ve sıfatlar konusunda ve özelde de el, yüz, göz gibi konularda yapması gereken, izlemesi gereken metodoloji, ilke, kural nedir? Nasıl bir imanla Allah'ın bu haber verdiğine iman edeceğiz? Mealcilerin, mutezilecilerin ve cehmiyelerin yaptığı gibi kökten sıfatları reddedip, Kur'an'ın ve sünnetin ispat ettiği sıfatları redmedeceğiz. Yoksa bu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ve ashabının ve tabiinin ve tebe-i tabiinin ve selef önderleri dediğimiz dört büyük imamın mezhep önderlerinin kim bunlar? İmam Ebu Hanife, İmam Malik, İmam Şafi ve İmam Ahmet İbni Hamel Rahimahumullah Allah hepsinden razı olsun ve onların yolundakiden büyük selef alimlerini mi takip edeceğiz? Evet, senat. Hocam burada e, usulün şu olması gerekiyor. Şimdi bu alanda e, el hususunda sahabe bir ayrılığa düşmedi. Tabi bir ayrılığa düşmedi. Tabi tabi bir ayrılığa düşmedi. Bu birinci husus. İkincisi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insan için gerek neyvi, gerekse alan alanlarda bütün her bir şeyi ashabına öğretmiştir. Ve hatta ev ile getirdiği şekilde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gökte uçan kuştan dahil haber vermiştir. Eğer bu itikada aykırı olacak bir şey olmuş olsaydı, burada elden kastın insanların eli gibi bir el olma olasılığı olmuş olsaydı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem burada parantez açar ve konuyu açardı. Ve sahabe de bu alanda böyle bir soru sormamıştır. Ve buradaki eli Allah'ın zatına yakışık bir el olaraktan kabul etmiştir. Ve ilk üç asır nesli bu alanda bir itilafa düşmemiş. Bundan sonraki nesiller ise itilafa düşmüştür. Son olarak da buradaki kaide Kur'an'ın ve sünnetin getirmiş olduğu standart, selef akidesinin getirmiş olduğu çizgiden bu elin ve diğer sıfatların hiçbirisinin usül ve kaide bakımından Allah Azze ve Celle'nin bu sıfatlardan uzak olmadığını göstermektedir. Güzel, evet. Başka eklemek isteyen var mı? Evet Doğan Kardeş. Ehl-i sünnetle cemaat nasları geldi gibi iman eder. Onları manalar üzerinden düşünür. Asla selefin çizgisinden uzaklaşmaz. Şimdi bu insanlara sormak lazım, mealçi ve diğer fırkalara. O insanların mealleri vardır. Değil mi hocam? Yani Arapça dil edebiyatını bilen, kremerini bilen her insan o manaların ne manaya geldiğini bilir. O insanlar Tebbe suresinde teb Ebu Leheb'in elini acaba ne diye te tevhid ediyorlar? Tercüme yapıyorlar. Onu da acaba nimet diye mi tevhid ediyorlar? Evet. Acaba kudret diye mi tevhid ediyor? Ebu Leheb'in elini? Bu ayette de tedbe diye de diyor, orada yet kelimesini Allah Azze ve Celle Arapça kullanıyor. Diğer Arap e, sürelerde de Allah Azze ve Celle el sıfatını yed diye kullanıyor. Neden orayı tevhid edelim? E, tefsir yani tercüme yaptıklarında el diye tercüme yapıyorlar da Allah Azze ve Celle'nin eline geldiği zaman onu farklı şekilde tecrübe yapıyorlar. Evet, o zaman burada bir çelişki yaşıyorlar. Allah'ın eli onların elinin üzerindedir boyutuna geldiklerinde, bundan maksat nimet ve kudrettir deyip, ama tebbet yede Ebi Leheb, ayetinde de Ebi Leheb'in eli kurusun ve kurudu da ayetine geldiğinde de, Buradaki Ebu Leheb'in elinden maksat beşerin elidir deyip onu ilk olduğu anlamda alıyorlar. Şimdi zaten onlar şunu da iddia ediyorlar. Diyorlar ki biz Allah'ın eli olduğunu yüzü olduğunu söylersek ilk aklımıza gelen insan eli ve yüzü ve gözüdür diyor. İşte bu onların cehaletidir. Usul bilseler kaide bilseler böyle inanmamak gerektiğini bilirler. Buradaki elden maksat Allah Subhanahu ve hani o Şura 11'de geldiği gibi neyse kemist iyi şey ve basir ayetinde olduğu gibi Allah'ın eli ve yüzü bir beşere bir varlığa benzetilmeyecek kadar uzak olup celaline layık eldirdiği bu şekilde üzerinde zahiren durmaktır. Bizden önce yani gelen önderlerimiz bu yolda gitti mi gitmedi mi? O halde bize düşen de onlara tabi olmak. Günümüzde öyle sapıkça inançlar ortaya çıkmaya başladı ki hani özgürlüklerin genişlemesiyle beraber sapık fırkalardan tutun sapık tarikatlardan tutup, tutun batıl inançlarını bile ya hatta yani bana özelden yazıp da böyle bilgiler aktaran Kur'an'ın saçmalığını insanlara ne anlatıyorsun diyen insanlar bile var yani. Kur'an'ın içindeki necasetleri insanlara tefsir olarak niye anlatıyorsun diyenler var. Sen diyor beynini diyor saçmalıklarla, uyduruklarla diyor doldurmuşsun diyor. Senin diyor inandığın Kur'an da diyor o Muhammed de diyor insanları savaşlara davet ediyor diyor. İnsanlığın diyor bugünkü içine düştü bütün diyor sorunların ve diyor savaşların ve kayıpların temeli diyor din diyor, Kur'an diyor ve peygamberlerdir diyor. Böyle inananlar var yani. Bu noktalara kadar gelmiş sapıklar var. Dolayısıyla bunları tanıyalım. Şimdi diğer hemen ikinci ayetimizi getirelim delil olarak bu konuda. Evet. İbrahim sen okuyordun devam edelim. Sonra diğer kardeşlere de okuma hakkı verelim. Evet. Yahudiler Allah'ın eli bağlıdır dediler. Kendi elleri bağlandı ve söyledikleri sözden ötürü de lanetlendiler. Hayır, Allah'ın iki eli de açıktır. O dilediği gibi verir. Maide 64. Ve yahudu yehûdü yedullâhi mağlûletun Gullet eydihim ve lü'inu bime kalu bel yedâhu mebsûtetâni yunfikû keyfe yeşâ <Gülüşmeler> Yahudiler Allah'ın eli bağlıdır dediler. Kendi elleri bağlandı ve söyledikleri sözden ötürü de lanetlendiler. Hayır. Allah'ın iki eli de açıktır. O dilediği gibi verir. Maide 64. Ayet-i kerimede Rabbimizin iki eli olduğu açık, sarih bir şekilde lafzen zikredilmiştir. Bize düşen de iman etmektir. Celaline, azametine, şanına yakışan bir eldir demektir. Ehli sünnet vel cemaatın ilkesi ve kaidesi gereği evet Allah'ın iki eli vardır diye iman ediyoruz. Bu konu bu çerçevede bu usul içerisinde bilinmelidir. Şimdi geldik ehli sünnet ve cemaat oradan itibaren devam ediyoruz kardeşlerim. Evet. Şimdi ayette baktığımız hocam yani Yahudilerin e, inanç esaslarında Allah'ın isim ve sıfatlarında ilhada gittiğini açıklamakta ve başka ayetlerde ve Allah hususuna gelen hadislerde yani işte Allah yeri göğü yarattı sonra yoruldu ve istirahate çekildi yani Allah'ın isim ve sıfatlarına ilhada gidip tahrip etmekteler şöyle dememiz doğru olur mu? o zaman bugün e, kasıtlı şekilde isim ve sıfatı ilhat etmek Yahudi itikatından bize bulaşma diyebilir miyiz hocam? Doğrudur aslında biz bu dersi dün de burada işlemiştik. Yani bu konuya da değinmiştik. Konumuzun uzunluğuna binaen bazı yerlere mı muhtasar geçmeye çalıştım. Zaten ilk defa isim ve sıfatta tahrif ve ta'til yapanlar, ilhada kaçanlar, Yahudiler oldu bu ayeti kerimeyi okuduğumuzda Allah subhanahu ve Taala'nın celaline layık olan bir sıfatını zatında kaim olan bir sıfatı iptal ettiler ve tahrif ettiler. Böylece sapık ve batıl bir yolu izlediler. Allah da bundan dolayı onların lanetlendiğini haber veriyor. Eğer zaten günümüzde birileri eğer bu sıfatlar konusunda tevil tahrif ve bu yedi yola kaçarak batıl bir ilhak yolunu seçerse, Yahudilerin yolunu izlemiş olacaktır, onları takip etmiş olacak. O halde buradan korkacağız. Yani bize düşen bu ümmetin alimleriyle hareket etmektir. Adam okumuş öğretmen, bu alanda ilmi bir birikimleri yok ve usul çerçevesinde okumamış alimlerle de münasebetleri ve mübaşeretleri yok. Hemen ayeti okuyor. Bu ayetlerden elden yüzden gözden maksat Allah hiçbir şeye benzetilmez diyor. Bunlara hemen tevil veriyor, lügavi anlamlar yüklüyor ve doğru anlamlarından saptırıyor. Dolayısıyla kardeşlerim ben Allah'tan korkmak lazım. Bu konularda alimlere müracaat etmek gerekiyor. Bu derslere gelmeden, bu dersleri işlemeden, bu konularda konuşmadan önce alanının uzmanları olan profesör ve bu noktada uzman büyük imamlara, alimlere dönmek gerekiyor değerli kardeşlerim. Allah sizi ve beni inşallah öyle insanlardan muhafaza buyursun. Geldik en-i yani sünnet ve cemaat, attın oradan devam ediyorsun. Siz bir Bu da eksik Evet, sen tabi oradan oku, ilk kitaptan oku. Ehl-i Sünnet ve Cemaat, Allah Tebarek Teala'nın ilim, kudret, kuvvet, izzet, kelam, hayat, muhaffet, rahmet, nefis, gazap, öfke, hoşlanmama, rıza, gülme, beraberlik, ayak, baldır, el, işitme, görme, yüz, göz ve buna benzer. Onun celaline, azametine ve kemaline layık bir şekilde gerek kendi kitabında kendisine vasfettiği, gerekse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in vasıtasıyla belirttiği sıfatları kabul ederler. Evet, şimdi burada dikkat ederseniz ilim, kudret, kuvvet, izzet, kelam, hayat, muhabbet, rahmet, nefis, azap, öfke, hoşlanmama, rıza, gülme, beraberlik, kadem, yani ayak, sak, baldır, yet, el, işitme, görme, vecih, yüz, ayn gibi Allah subhanahu ve Taala'nın bu saydığımız sıfatları Kur'an ve sünnette gelmektedir. Yani burada müellif bu isimleri ve sıfatları zikrederken, hasatan buradaki sıfatları haber verirken kafasından, aklından bunları uydurmadı. Bunları Kur'an'ın ve sünnetin delilleri ışığında zikretti. Zaten bizler bizden önce gelen selefimizin yolunu takip ederek böyle iman yolunu seçeriz. Peki burada dikkat ederseniz çeşitli güzel böyle sıfatlardan haber verildi. Bizim bu sıfatların üzerinde tek tek durmamız bu kitap çerçevesinde şimdi mümkün değil. Ama lumuatın itikat dediğimiz güzel bir eser var. Sadece sıfatların üzerinde duran bir eser. Allah ömür verir de zaman verirse o kitapta sadece sıfatlar üzerinde dururuz. Mesela... Kuvvetle, kudretle, ilimle, izzetle, rahmetle, nefisle, gazaple, beraberlikle, burada yet, işitme, görme, vecih bunların daha detaylı bir şekilde delillerle üzerinde zamanla durabiliriz. Biz burada genel hatlarıyla o zaman şu çerçeveyi çizelim. Bu bahsi geçen sıfatlara nasıl iman edeceğiz? Yedi yola kaçmadan. Evet bu sıfatlar Kur'an ve sünnette sabittir, malumdur, iman etmek vaciptir bunların bir tevili bir tahrif ve bir tatil ve ilhat hükmündedir ve bu ümmetin selefinin kabul ettiği gibi üzerinde zahiren iman edilir bunları akılla akli önermelerle reddetmek ise batıllığı seçmek bidatçilik ve sapıklıktır kardeşlerim değil mi? günümüzde aklı sınırsız çalıştıranlar var akla öyle bir Yükümlülükler, görevler vermişler ki aklın kabullendiğini tek doğru, aklın reddettiğini de yine tek doğru gören zihniyetler var. Bunların başında en i Sünnet'e en çok muanif olarak çıkan kimlerdir? Mu'tezile, Eş'ariye ve şu an kitabilleriyle Kur'aniyum dediğimiz yani maalci ve günümüzde de bunların temsilcileri örnek olarak gösterilen kitleleri kimdir? Akademik düzeyde profesör ve doçen anlamında şu an hizmet veren bazı yetkili öğretim görevlileridir. Bugün bunlar Türkiye'de şu an ciddi anlamda bu sıfat inkarcılığının mümessilleridir, temsilcileridir, akılcılığın mimarlarıdır. Akıllarına sınırsız bir anlam yükleyen ve görev veren ve bu nert de aklın her dediğini doğru nassın karşısına da aklı diken bir zihniyetin, Örnek temsilcileridir. O halde biz burada bu sıfatları şimdi aklımız Allah'ın gazaplanmasını, Allah'ın elini, gülmesini, ayağını kabullenmiyor diye inkar edersek hangi safa geçeriz? Onların safına geçeriz. Bizim ümmetimiz, selefimiz böyle inandı mı? Muhammed hocam nasıl inandı? Hayır, hocam. Hocam, sizinle, e, ümmetin bizim ümmetim, selefim e, şu, şu şekilde hocam bu konuda. Allah-u zatına, celalına layık bir şekilde kemal derecede olduğuna bu şekilde iman eder. Hatta Ebu Hanife'nin bu konuda bir sözü vardır. Her kim diyor Allah'ın elinden kasıt nimet, kudretlerse kafir olacağını da beğenip şu bir yerde geleceği gibi. E ee, peki bunlar İmam Ebu Hanife'den de mi alim? Bunlar İmam Şafi diyor ya hani ben diyor Allah'tan gelen haberlere ve sıfatlara Allah'ın bana bildirdiği gibi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen haberlere ve sıfatlara Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın iman ettiği gibi iman ederim. İmam Ahmet bin Hanbel de böyle diyor. İmam Malik Rahimahullah zaten Selef'in mimarı önderi. O halde yani onlar bu akademik düzeyli proflar, bu tv'lerde görünenler veya tv kurmuş insanların karşısına kirli sakallarla çıkarak şia özentileriyle Kerbela'yı övenler ve İran'a ses çıkartmayan bir takım medyatik, Zındık oğulları, zındıklar diyorum. Yani bu sahabeler, bu sahabelerden, tabiinden, tebe tabiinden, dört mezhep imamından daha mı alim insanlar? Sence? Hayır hocam asla. Onların bir tırnağı dolacaklarını yani, tahmin etme ya. Hocam. Ben de öyle inanıyorum. Tırnakları bile olamazlar yani. Çünkü onlar bu konuda tahrife, ilhada sapmışlar hocam. Ayetleri cihetinden başka yöne çevirmişler. çayırmışlar. Tatil etmişler, içini boşaltmışlar hocam. Kendi anladıkları mantık şekliyle tercihler ilhada yönetmiş oluyorlar. Akılçılık Burada benim en çok dikkatimi çeken günümüzde bu akide bilinmediğinden bu insanlar da medyayı ve iletişim araçlarını kullanarak toplumun karşısına karşısına çıktıklarında dinleyenlerin hepsi bunların tek doğru olduğunu zannediyor. Uyanın kardeşler. Sapıklar ve bidatçılar bugün alabildiğine TV'leriyle ...ve internet araçlarıyla... ...veya bir takım yerleşmiş oldukları... ...mevki ve makamlarıyla batıl akidelerini... ...yayarken... ...bizler birbirimizle uğraşmayalım... ...ilmi hizmetler yapalım değil mi kardeşler? O halde bu gibi zihniyetlere... ...dikkat edelim. Şimdi devam ediyoruz kardeşler... ...o zaman metin olarak Selahattin kaldığımız yerden... ...devam edebilir misin? Bunların nasıl olan... ...keyfiyetini anlatılır. Biz bilmeyiz. Çünkü o bize... ...bu sıfatları haber vermiş... Ancak kıyafetlerini bilmemiştir. Yüce Allah, şuna verin Peki, buradaki bu cümleden ne anlıyoruz kardeşler? Allah Subhanahu ve ta'ala bize zatını tefekkür etmeyi değil, zatından bize haber verilen sıfatlara iman etmeyi haber vermiştir. Ne anlıyoruz? Nasıllığını sorgulamayacağız. Evet Selahattin hocam, ee, Muzaffer hocam. Bize bildirildiği gibi iman etmeyi, Peygamber aleyhissalatü bize nasıl birbirini söyle, iman etmeyi. Evet. Yani bundan önceki Dört mezheb imanlarımız nasıl iman etmişse biz öyle iman etmiyoruz. <gülüyor> öyle tatile Yani bu akla hiçbir yetki vermeyecek misin? Hocam böyle bir teslimiyetçi bir anlayışımı mı taşıyacaksın? Gelenekçi, tutucu. Yani aklın hiçbir rolü yok bu konuda. Akıl bu konuda devre dışı bırakılmalı. Allah var Resulünden geldiği gibi doğrulanmalı. Teslim olunmalı mı diyorsun? Yani aklın faktörü etkenliği yok mu bu dinde? Bu akıl o zaman bu konularda yetkili değil mi? Aklın sahası nere? Bu akıl hakem mi? Oyuncu mu? Yedekte bekleyen bir futbolcu mu? Ne bu akıl? Nedir? Yani burada diyorsunuz ki biz Allah subhanahu ve ta'lamanın nasıllığını, sıfatları konusunda nasıllığını bilmeyiz. Ne yaparız? İman ederiz. Allah ve Resulü nasıl haber vermişse o şekilde iman ederiz diyorsunuz. Yani bu aklın burada bir etkisi, faktörü, gücü, kuvveti yok mu? Evet, söz kimde? Evet, Sedat Hocam. Şimdi hocam, Allah kendi kitabı olan Kur'an'da veya Peygamber Aleyhisselatü Vesselam vasıtasıyla isim ve sıfatlarını bildirmiştir. En sünnet yani bizlere düşen onlara keyfiyetini sormadan... Nasıllığını sormadan iman etme. Evet, aklın rolü nasla teslim olmaktır. Şimdi Allah Azze ve Celle Peygamber Ali salatu ve en güzel bir örnek olarak sunmuş. E en güzel bir örnek olan Nebi Ali salatu ve bu konuda aklına aklına göre bir şey dememiş ise, ashabluk konular bir şey dememiş, kud etmiş ise. Bizlerin de aklı söyleme hakkına sahipliği yoktu Teslim olmaktan başka bir şey yapamaz. Ama aklını bu konuda vahiy bir çalıştıranlar ise en i Sünnet dairesinden çıkar başta bir dairenin içerisine girer. Evet, yani şunu diyebilir miyiz? Yani ehl Sünnet'e muhalif olan grupların büyük çoğunlukları aklı öne çıkartmış, aklın kaynağına güvenmiş ve bundan dolayı da ciddi anlamda sapıklıklara düşmüşlerdir. Onların sapmalarında temel faktörlerden biri de akla çok güvenmeleri, nasla teslimiyet göstermemeleri, alimlerin çerçevesinde nasları kavramamaları, kendi nefislerini göreceli bakışlarını öne çıkartarak bunlara çok aşırı kutsallık vererek ne yapmaları? Öne çıkmaları. Hani derler ya bunlar nasları çok kutsallaştırıyorlar Yüceltiyorlar diyorlar. Mesela senef ekseninde olan Müslümanlara bu çerçevede ilim öğreten hocalarımıza ve ilim dava adamlarına naslara çok bağlılar kardeşim. Gelenekçiler, tutucular. Ayet ve hadis ne diyorsa yani sahih olduğu müddetçe bunları alıp doğruluyorlar. Eyvallah tabi böyle yapacaklar bunlar. Aklı öne çıkartarak nasları iptal etmeyecekler tabii ki. İşte burada onların bu iddiaları çerçevesinde bu aklı öne çıkartmaları, akla bu kadar güvenmeleri bizim de onlara şu soruyu sormamızı getirmez mi? Siz aklı kutsallaştırıyorsunuz, biz Allah'ın bize haber verdiğini, Resulullah'ın haber verdiğini doğruluyor. Üstelik biz bizden önce referanslarımıza dayanıyoruz, siz aklınıza dayanıyorsunuz. Sizin gibi inananlar parmakla gösterilir İslam tarihinde. Akide tarihinde, intikadi dalda araştırmalar yapıldığında parmakla gösterilir insanlar var sizin gibi. Ama bizim gibi bu ümmetin Resulü Ashabı Taviyin Teveyi Taviyin dört büyük mezhep imamı ve onları takip eden büyük önderler değil mi Fatih kardeşim? Sayı bakımından bizim çokluğumuz ve elhamdülillah inancımızın sağlamlığı ortaya çıkıyor. O halde akıl akide sahasında kardeşlerim rol sahibi değildir. Hakem değildir. Oyuncu değildir. Nerededir biliyor musunuz? Akıl. Akıl nasıl anlamada bir araçtır? Bir başka tabirle de futbol sahasının dışındadır. Yedektedir. Yedek kulübededir. Şimdi birileri gene bana kızacak, bağıracak, çağıracak. Aklı bu kadar böyle atıl bir hale getiren bir zihniyet ilerleyebilir mi? Biz Allah hakkında konuşuyoruz. Allah görmediğimiz, müşahede etmediğimiz değil mi? Duy organlarımızla şahit olamadığımız gaybda olan o Rabbul Alemin'den bahsediyoruz. O zaman aklın burada ne rol olabilir ki? Aklın bazı sınırları kavrayamadığını biliyoruz. Birine göre akıl başka, birine göre başka çalışabiliyor. O halde aklın rolünü de ortaya koymalıyız. Aklın rolü nedir Hasan? Nasıl anlamada bir araçtır? Nasıl aracın hareket edebilmesi için tekerlekler, direksiyon, mazot ve benzin olması gerekiyorsa araç olarak değil mi, sebep olarak aklın rolü de burada nedir kardeşlerim nasıl anlamada nedir? Bir araçtır. Akıl masa tabidir. Nas dediğimiz ayet ve hadis akla tabi değildir. Aklını bugün öne çıkartanlar bıraktık sünneti ve hadisi inkar etmelerini Kur'an'ı tahrif etmeye kadar başladılar. Kur'an'ın ayetlerinin bir bölümünü alıyorlar. Kur'an'ın diğer ayetlerini ise görmezlikten geliyorlar. Kendi akide batıl inançlarına Kur'an'ın ayetlerinden istedikleri o arzularına uyan ayetleri alıyorlar. Ama Kur'an'ın diğer ayetlerinde gelen doğruları ve o doğru akide ise görmezlikten gelerek insanları kirletmeye çalışıyorlar. Burada bir dipnot düşüyorum ayrı bir dipnot. Dikkat edin özellikle... Türkiye sahasında akademik çevrelerin yaptığı İslam'ı canlandırmak değildir. İslam'ı kalplere nüfus ettirmek değildir. Tevhidin, sünnetin kalplere inmesini, günahkarların haramdan, mahiyetten şirkten, küfürden arınmalarını sağlamak değildir. Onların amaçları, İslam'ı sulandırmaktır. Bilgi kirliliği üretmektir. Ümmetin, kafasında tartışılan bir İslam konuşturmaya çalışmaktır öyle değil mi var mı bunların bir camiaları cemaatları var mı bunların gençleri kadroları örgütlenmeleri var mı gençlerin masiyetten ellerinden tutup da onları haramdan çekip de kurtardıklarına dair delillerimiz oturup saatlarca Kur'an'da Allah'ın bilgisi ve kader inancı iddialarıyla veya Kur'an'da bilmem ne Kur'an'da bilmem ne Kur'an'da bilmem ne Ümmetin bugün iman ettiği Diyen yargılarını tartışmaları Açarak ümmetin doğru Bilgilerini sulandırmaya Ve kirletmeye çalışıyorlar O halde bunların İslam'a hizmet ettiğini söyleyebilir miyiz Ben inanmıyorum Bunlar İslam'ın Önüne engel koyuyorlar Doğru bilgilerimizi sarsmaya çalışıyorlar Sağlam akidelerimizi Ve sünnete olan bağlılığımızı Zedelemeye çalışıyorlar o halde bu akademik çevrenin yapmak istediği İslam'ı yeniden kalplere nüfus etmek değil. İçinde düşmüş olduğu günahtan haramdan gençliği toplumu kurtarmak değil. Nedir? Daha çok. Yani film kulelerinde atıp tutan insanların rollerinde bunlar. Oturuyorlar maaşlarını alıyorlar. Bir konu açıyorlar. O konularının üzerinde gündemler yapıyorlar. Günlerce aylarca onları medyada konuşuyorlar. Oturup da bir ilmi meclisleri bir dersleri yok. Gençliklere, gençlere Güzel. özellikle topluma yönelik bir hayırlı faydalı hizmetleri yok. Doğru değil mi kardeşlerim? Bunları da görmek lazım. Bu halde bu dipnotu bu şekilde kapatalım. Dipnottan inşallah şu an uzaklaşalım. Geldik kardeşlerim bu konuda hemen delillerimize. Evet Selahattin. Allah taala şeyle vurmaktan. Muhakkak ki ben sizinle beraberim. İşitirim ve görürüm. La asmau ara. Evet Allah subhanahu ve taala Musa ve Harun aleyhisselam'a git o Firavuna. O tağutlaştı azgınlaştı. Haddini açtı Davet et, tebliğ et. Ona ona doğruları anlat ve tevhid'i anlat dedi. Musa aleyhisselam da İbrahim korktu. Harun Aleyhisselam'la beraber gitmeye yine çekindi. Dedi ki, ya Rabbi biz azgın ve haddini aşmış zulmeden bir kralın karşısına geçiyoruz. Korkuyoruz onun bize zarar vermesinden. Allah Subhanahu ve Teala bu ayeti indirdi. La <gülüyor> tehafe. İkiniz korkmayın. Yani Musa ve Harun. İnneni şüphesiz ki ben ma'kume sizinle beraberim. esma ve erâ işitirim ve görürüm Allah subhanahu ve ta'ala burada işitme ve görme sıfatlarını zatına bakın açık bir şekilde layık gördü peki burada inneni ma'kume ma inneni ma'kume ma ben sizinle beraberim diyor buradaki beraberlik nasıl bir beraberlik buradaki ma'iyye dediğimiz hani yukarıda da geçti ya burada bakın beraberlik geçti sıfat olarak Buradaki beraberlik nasıl bir beraberlik? Ayet. Hangi anlamda bir beraberlik? Ayet. Hangi anlamda? Ebu Bekir? Yani zaten ayetin devamında söylediği gibi işitmesi ve görmesiyle bir beraberlik. Yani zatıyla değil. Evet, güzel. Ancak buradaki o zaman beraberlikten maksat nusretimle, yardımımla, sizlerle beraberim. Yani sıfatlarımla beraberim, desteğimle beraberim. Değil mi? Allah subhane ve ta'ala kullarıyla sıfatlarıyla beraberdir ama zatıyla beraber değildir. Yani Allah Harun ve Musa'yla beraber zatıyla beraber gidip de Firavun'un önünde davet etmiş değil. Allah subhane ve ta'ala peygamberlerin teyid eder. musretleriyle, yardımlarıyla Rabbul Alemin onlarla beraberdir. Çünkü biz biliyoruz ki güneş bir tanedir. Ama güneşin şalkı, ışınları ve ısısı dünyanın her yerindedir. O zaman her insanın yanında bir güneş vardır iddiası mümkün mü? Ay bir tanedir. Ayın şalkı ve onun ışınları gece vakti bütün her yerde değil mi? Bulutlar olmadığı müddetçe belli tarih ve zamanda değil mi? O astronoji ilmi gereği kardeşlerim aydınlığını verir. Ama o bir tanedir. allah Teala zatıyla bir tanedir gökse'dir ve arşını istiva etmiştir. Ama o işitme, görme, bilme ve yardımlarıyla da tüm kullarıyla beraberdir. Bu ayetten bunu anladı. İşitme ve görmeyi teyit ettik. Evet Selahattin. O inendir? Hikmet sahibidir. Tahrif süresi ayet 2. Nedir burada bizim? Yani bu ayeti niçin delil getirdik? Yani burada müellik bu ayeti neye delil getirdi? Niçin? Evet Musa işitme ve görme sıfatı <gülüyor> ama işitme ve görme sıfatı bir önceki ayetteydi Musa yoktu, şimdi... e, kitabını açmalısın bu her şeyi bilendir hikmet sahibidir güzel kitabını açmalısın Musa İnşallah. İşte bak. Tamam. ve huvel alimul hakim nedir burada alim, alim ve hakim Allah subhanahu ve teala'nın bilme ve bir başka ismi olan hakim hikmet sahibi olduğuna delalet eden Açık bir isim ve bir de sıfat var. Ama bizim üzerinde durduğumuz hangi sıfat burada? Bilme. Allah bilir mi? Her şeyi mi? Yoksa bazı şeyleri mi? Cüz'iyatı mı? Külliyatı mı? Bazı şeyi bilir, bazı şeyi bilmez mi? Haşa ve kella. Ya da bir insan evlenmeden önce kiminle evleneceğini bilmez mi? Ya da Allah subhanahu ve ta'ala kimin cennete ve cehenneme gideceğini bilmez mi? O yüzden de cennete ve cehenneme gidecekleri bilmediğinden niye bunların, değil mi, halini yazsın, niye bunları yaratsın? Madem Allah cennete gideceklerini biliyordu zaten cennete gönderirdi. Cehenneme gideceklerini biliyorsa cehenneme gönderirdi. Hiç yaratmazdı mı diyeceğiz. Değil mi? Nasıl da sulandırdılar. İnsanlar şirkin içindeler. Sürekli. evet insanlar küfrün içindeler. insanlar mahsiyet içindeler. İslam unutulmuş insanlar içkinin kumarın fahşa ve münkerin içindeler karşımıza akademik çevreler çıkıyorlar bu gibi konuları gündem ediyorlar biz de inanın davet yolunda zamanımızı vermek yerine bu gibi insanlara cevap yetiştirmeye veya beyni bulanmış gençlere sahih akileyi öğretmeye çalışıyoruz. Vicdanlarınız yok mu sizin vicdanları olan bunları bizlere konuştuk durur mu? Bakın şu sokaklarda insanlar günah içinde, haram içinde namazı terk etmişler. Biz bugün Allah Subhanahu ve ta'ala cüz'iyatı bilmez, külliyatı bilir ya külliyatı bilir, cüz'iyatı bilmez diye bunu mu tartışmalıyız? Allah Subhanahu ve ta'alanın her şeyi bildiğini ve habir olduğunu kabullensek ve bu doğru akidede zaten bunun üzerinde tartışmasak da değil mi? Daha doğru yollara insanları iletmeye İnsanları günahtan arındırmaya çalışsak daha güzel olmaz mı? Ama işte bu gibi zihniyetlerin yüzüne bunları gündem ediyoruz. Bu da gerekiyor. Onlar olduğu müddetçe biz de olacağız. Onlar da devam etsin. Biz de devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Evet kardeşte de, devam ediyoruz. Senattin o öbür ayet. Allah Musa ile konuştu. Nisa ve Nisa Musa 164. Allah Musa ile gerçekten konuştu Nisa 164. Ne demek? Ne anlıyoruz bu ayette neden delil var Abdullah kardeşim? Bu ayette Allah Musa Aleyhisselam ile gerçekten konuştu. Allah Azze ve Celle'nin burada konuşması farklı olduğunu bize delil olarak getiriyor. evet Yani Allah Azze ve Celle Musa ile gerçekten yani o yalanlayanlara karşı burada gerçek konuştuğunu kendi zatına yakışır bir şekilde ifade ediyor. Allah Subhanahu ve Taala'nın konuşması ses ve harfle olmuştur. Yani Allah Subhanahu ve Taala ses ve harfle konuşmuştur. Ve konuşması kelamı da haktır. İman ediyoruz. Peki kardeşlerim burada Allah Subhanahu ve Taala'nın konuşmadığını söyleyenler bu biliyorsunuz daha önce de değindik. Ayeti ne yapıyorlar? Burada iraplarını değiştiriyorlar. Kellem Allahu, kellem Allahu Allahu denmesi gereken yeri Nas okuyorlar? Kellemallaha Musa. Yani faille mef'udun yerini değiştiriyorlar. Bu sefer Musa Aleyhisselam'a fail yapıyorlar konuşan ve orada da değerli kardeşlerim mef'ulun bihi de kim yapıyorlar? Bu sefer de Allah Subhanahu ve Teala. Allah kimle konuştu? Musa'yla ama onlara göre Musa Allah'la konuştu. Konuşan beşer oluyor. Böylece Allah Subhanahu ve Teala'nın konuşmasını reddediyorlar. Bunlar da bir inhadın içine düşüyorlardı. Bunları buna iten nedir? Akla değer vermeleri. İlk aklını nasla karşı kullanan kimdir? Şeytandır. Allah subhanahu ve teala ne dedi? Ya şeytan ya iblis elimle yarattığım bu ademe secde et dedi. Ne yaptı? İblis aklı ne çıkarttı? Kıyas yaptı. Dedi ki Ya Rabbi Allah inkar etmedi. Ya Allah bakın burada itiraf ediyor. Beni diyor ateşten yarattın, onu topraktan yarattın. Ateş topraktan üstündür. Aklı öne çıkarttı, kıyas yaptı. Aklı önermeler, gerekçeler, örneklendirmelere gitti. Ve böylece ne oldu? Aklın kutsallığını nasun önüne geçirdi. Ayetin önüne aldı. İşte o yüzden tüm mutezile zihniyetinin bozukluğu bu ayet çerçevesinde böyledir. Ehl-i sünneti muhalif olanların tümünün mantığı bu anlattığımız anıda yatar. Onlar ayet önüne, ayetin emri, peygamberin kavlinin, sözünün önüne ne alırlar? Akıllarını geçirirler. Öyle ki hadislerde özellikle Bukhari ve Müslim'de gelen bütün sıfatla alakalı bütün haberleri reddederler. Kökten açık bir şekilde reddederler. Ve tarihi büyük bir batıl akidenin yolunda giderler. Allah size ve bize onlara inşallah kardeşlerim onlara basiret versin. Bizi de onların yollarından uzak tutsun. Devam ediyoruz. Evet. Celal ve ikram sahibi Celal ve ikram sahibi Rabbinin veki yüzü kalıcıdır. Rahman suresi sayet Ve yebqa vechu Rabbi kezul celali vel ikram o celal ve İkram sahibi Rabbinin yüzü baki dir kalıcıdır. Burada hangi sıfat ispat olundu? Abdurrahman. Vecih, evet, Yüz. Nasıl iman edeceğiz? Onun yüze bildirdiği gibi Allah Teala tap istediği özenler nasıl var, bize de yakıştıracağız? Yani. <gülüyor> evet. Tekrarla <Yani>, güzel oldu. Allah'ın vezî kendi celallerine mahit bir yüzdür. Evet. Neyse ki yani, mus bişeylün huves semiul alim basir. Basir. Yani, basir. Hı -hı. yani son yani yok yani. Yüz deyince bir insan veyahut da başka bir atıp Rabb'i benzetmeye gitmeyecek veyahut da başka bir şey aklımıza gelmeyecek. Yüz Allah'ın yüzü ama nasıllığını bilmiyoruz, keyfiyetini araştırmayacağız çünkü yani şey yok, delil yok. Rahatımız evet. sadece Allah'ın belçi yüzü vardır. Ama bunu konu para parayı hiç bir göz müşahede için şu an hiçbir göz ona muhtar alamamıştır. Evet. Ya, açıklaması yok yani sadece varlığına iman edeceğiz. Nasıllığını Güzel. güzel. Diğer ayetlere hemen geçiyoruz. Allah onlardan, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Maide suresi ayet azim. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuştur. Burada hangi sıfat, ispat olunuyor? Hıza. Allah subhanahu ve teala'nın kullarından, sahabilerinden razı olduğunu haber veriyor. Peki Allah'ın razı olduğu sahabilere buz etmek, sövmek... Allah ayetini inkar etmek demek değil midir? O yüzden tüm rafiziler ve şialar bu ayetleri inkar eden birer batıl ve müşrik kafirlerdir. Kim sahabeye buz ediyorsa, kim sahabeye hakaret ediyorsa değil mi Mustafa? O zaman bunlar bu ayeti inkar ediyordur. Kur'an'ın gerçeğine inanmıyor demektir. Devam ediyoruz. Bir onlar bizi öfkelendirince. Bir öncesi. Allah onları, onlar da Allah'ı sever. ve <gülüyor> وَيُحِبُّونَهُ Allah onları sever, onlar da Allah'ı sever. Sevmek fiili burada Rabbül Alemine sıfat olarak verilmiştir. Yani Rabbimizin sevmesi. Sevmesi celaline layık bir sevme. Yani insanın sevmesi gibi değil. Neden burada aşk kelimesi gelmedi? Işk değil mi aşk? Aşık olur. Allah onlara aşık olur, onlar da Allah'a aşık olur gelmedi. Ne dedi Rabbül Alemine? ve <gülüyor> وَيُحِبُّونَهُ çünkü aşk kelimesi doğru değildir. Ve Kur'an üslubunda isti'meli yoktur. Müstakhtem değildir. O yüzden asıl olan bunun hep kelimesiyle kullanılmasıdır. Kur'an kavramlarıyla hayata bakalım. Aklımızla, beşeri mantığımızla bakmayalım. Evet. Sofi insanlara aşık oluyor. İşte Kavsına, Efendisine bunların hepsi beşeri batıl inançlardır. Neyse onlara girmeyelim. Yani zaten yeterince onlara dokunduğumuz için bizlere de çok hakaretler geliyor. Yani devam edelim. Nihayet onlar bizi öfkelendirince kendilerinden intikam aldık. Suhurun suresi ayet intikamna minhum. <gülüyor> Nihayet onlar bizi öfkelendirince kendilerinden intikam aldık. Burada hangi sıfat ispat olundu? Öfke ve intikam. Öfkelenme, azaplanma ve intikam. Allah intikam mı alır? İntikam almak zayıflık demek değil midir? Noksanlık değil midir? Yani Allah Subhanahu ve Ta'ala'ya böyle bir şeyi nasıl layık göreceğiz? Hı. Allah tuzak kurar demiştik. Bu tuzak kurma eksiklik, noksanlık demek değil midir? Allah'a böyle bir sıfatı nasıl layık görüyorsunuz? Evet Muhammed Böyle Bir sıfat Allah'a direkt verilmez hocam. Hı mukayyet sıfatlar var diyor hocam. Eyvallah. Direkt verilmez. Yan Allahu Teala intikam alır ama onların tuzaklarını eee boşa çıkararak onlardan Allah düşmanlarının tuzaklarını, hilelerini boşa çıkaracağım. O şekilde intikam alır Allahu Teala hocam. Evet. Verilmez hocam. Direkt verilmesi uygun değil olsa. Evet. Yan Allahu Teala'nın sıfatları konusunda bir mutlak sıfatları var, bir de mukayyet sıfatları var. Mutlak sıfatlar kemal derecede Rabbul Alemin'e verir. Bir de mukayyet sıfatlar var. Rabbul Aleminin durum ve şartlar geri değil mi? Aldığı sıfatlar, düşmanlarının oyunlarını bozmak konusunda tuzaklarını başlarına geçirme, peygamberlere ve şeriatına düşmanlık edenlerin de hesabını görme, onlardan intikam alma, bu düşmanlarının tavrına göre Rabbül Aleminin aldığı mukayyet bir sıfattır. İman ediyoruz. Bir de Rabbimize layık görünmeyen, ona asla verilmeyecek sıfatlar var. Uykuda kalma, zulmetme, Kaflete düşme buna benzer haşa ve kerna Rabbimizin celalene yakışmayan sıfatlardı. Devam ediyoruz. Allah onlara öfkelendi. Mümtehine 13. Gadib Allahu Aleyhim Allah onlara gazap etti. Mümtehine 13. Burada da yine gazap sıfatı ispat olunuyor. Devam ediyoruz. O gün baldır acılır, secdeye çağırılırlar. Ama bunlara güçleri yetmez. Kalem 42. Yevme an sâk ve yud'aûne ile sujûdi felâ yestatîûn. O gün sâk baldır açılır ve secdeye çağrılırlar. Ama buna güçleri yetmez kalem 42. Rabbul alaminin burada sâk dediğimiz baldırın açılması ayetle sabittir. Allah haber vermiştir. İnkar edemeyiz ve biz ona iman ederiz. İman etmek vaciptir. Tevili ve tahrifi de kesinlikle el yani sünnet ve cemaat nazarında sahih değildir. Allahça bir baldır ve saktır. Bundan öte başka bir şey, söylemeyi zahiren üzerinde durur ve doğrularız. Bizim selefimizin iman ettiği gibi. Devam ediyoruz. Allah Allah ondan başka hak ilah yoktur. Diridir ve kayyumdur. Allah'u la ilahe illa huvel kayyum. Yani kayyum, Allah ondan başka hak ilah yoktur. O hayat sahibidir ve kayyumdur. Burada la ilahe illallah kavramı ne çıkıyor? Bir de hayi değil mi Rabbul Aleminin hangi sıfatı? Hayi. Nedir bundan maksat? Diridir. Ve kayyum dediğimizde zatıyla kaimdir. Hiçbir şeye muhtaç olmayandır. Tüm bunlar aslında yani müellifin getirdiği, üzerinde durduğu, saydığı sıfatların Kur'an'dan delilleridir. Demek ki müellif aklından, hevasından bir şey söylemiyor. Neden söylüyor? Nasların ışığında söylüyor. Kur'an ve sünnet ışığında söylüyor doğru doğrulayacağız şimdi? Bu müellifi mi? Akılcı zihniyetlere mutezile zihniyetini mi? Kimi? Elbette bu müellifi. Yani diyeceğiz ki bu müellifin yanındayız, safındayız. Biz bu müellif gibi bakıyoruz. Diyoruz ki bu müellif haklıdır. Çünkü bu müellif doğru yoldadır. Ama bu kitabı inkar eden ve bu kitaba düşmanlık edenler de batıl yoldadır. Şimdi devam ediyoruz. Bir ayet daha kaldı. Sen de bitti mi? Evet sen... Senattın e, Muzaffer hocam sen devam et. Bugün hep Senattinle Muzaffer'i karıştırıyorum. Evet. İsa dedi ki, sen benim nefsimdekini bilirsin. Halbuki ben senin nefsinde olanı bilmem. Mayda 110. ve la İsa Aleyhissalatu vesselam dedi ki, sen benim nefsimdekini bilirsin. A bu ki ben senin nefsinde olanını bilmem. Allah Subhanahu wa Taala burada kendine nefsi olduğunu haber veriyor. Bakın bize haber veriyor değil mi? Nefsi olduğunu haber ver. O halde nefis bir sıfat olarak Rabbimizin celaline layıkt. Evet devam ediyoruz. Diğer ayetimiz yine Muzaffer hocam. Kıyamet günü cehenneme doldu mu denir? O ise daha yok mu der. Sonunda Rab Rab Tebareke ve Teala kademini yani ayağını onun üzerine koyar. Bunun üzerine o geçer, yeter der. hal ve diğer Evet, evet bu kari ve o diğer başka bir bölüme geçiyor. Yukan uli cehennem hel imtina etti ve takolu hel min mezit, fiyda'u Rabbu tabaraka ve taala gâdemahu alayha, fatakolu qat qat. Kıyamet günü cehenneme doldun mu denilir, doldun mu? Bunun üzerine o da der ki hel min mezit, hel min mezit. Daha fazla var mı? Daha fazla ziyade var mı? Yan Allah Subhanahu ve Taala'nın emri gereği bakın cehennem konuşuyor. Hadi cehennemin konuşmasını inkar edelim. Aklımız bunu alıyor mu? Hadin gelin İsa Aleyhisselam'ın babasız doğduğunu reddedelim. Aklımız bunu alıyor mu? Kur'an'da gelince bunları doğruluyoruz, sünnette gelince niye doğrulamıyoruz? Akıl almıyor. Kur'an deyince doğru oluyor, mütevâtirdir diye inanıyoruz. Peki mütevâtir yüzlerce hadislerimizi bazıları inkar ediyorlar. Tabi bazılarına göre mutavatir bir tane. İsa Aleyhisselam'ın nuzulu mutavatir derecede geliyor hadislerle. Değil mi? Sayı hadislerimiz var. O halde kardeşlerim burada ne yapacağız? Doğru yollara ulaşmaya çalışacağız. Sonra Allah Subhanahu ve Teala kademini, ayağını ne yapar? Cehennemin kardeşlerim üzerine koyar. Ve bunun üzerine o ne der? Yeter, yeter. Yani Allah Subhanahu ve Teala bakın burada hadiste geliyor, Buhari'de geliyor. Ayağı olduğundan haber veriyor. O halde ayandan maksat, kademinden maksat celaline layık, şanına layık bir ayaktır. Yani ayağını bilmiyorum demeyeceğiz. Bu yanlıştır. Ne diyeceğiz? Ayağı vardır, sabittir. nafsan hadislerde geçmiştir. Keyfiyeti meçhuldür ama celaline layık, azametine layık bir ayaktır. Çünkü bilmiyorum demek tevfid dediğimiz yani anlamı bile Allah'a havale etmektir ki bu yanlıştır. Yani bu görüş de doğru değil. Çünkü Allah bize anlamını bilmediğimiz bir sıfat indirmemiştir. Anlamını bildiğimiz, kavradığımız sıfatla indirmiştir. Ama o anlamları kesinlikle aklımıza, mantığımıza göre değil, celaline layık bir şekilde doğruulayacağız. Güzel. Peki bu sıfatların üzerinde durduk. Şimdi başka sıfatlarına değineceğiz. Evet. Kim okumak ister? Evet, Muhammed Aksu hocam devam eder misiniz? Eşsünetler cemaat müminlerin ahirette Rablerinin ve bunun cennet ehlinin elde edeceği en üstün ve en nimet olduğuna, onu ziyaret edeceklerine ve Allah'ın onlarla onların da Allah ve konuşacaklarına iman ederler. Bu konuda Allah ve şöyle buyurmuştur. Devam et. Yüzler vardır ki o gün ışıl ışıl parlayacaktır. Rablerine bakacak vardır, kıyamet gibi 22 23. Evet, Vucuhun yawma izen nadira ila rabbhena nadira. Yüzler vardır ki o gün ışıl ışıl parlayacaktır. Rablerine bakacaklardır. En sünnet ve cemaat o halde değerli kardeşlerim Rabbimizin cennette görüleceğine, baş gözüyle görüleceğine iman eder. Bu akide Kur'an'da sabittir. İşte ayet Kur'ansa Kur'an. Yüzler vardır ki o gün ışıl ışıl parlayacaktır. Rablerine bakacaklardır. Peki bu Kur'an'ın ayetini teyit eden hadisler yok mu? Biraz sonra değineceğiz. Ama öncelikle o halde bizim ehli sünnet akidemiz gereği Rabbimizi görecek miyiz? Göreceğiz. Bu konu eklemek isteyen var mı kardeşte? Mesela eşaliler diyorlar ki Allah subhanahu ve ta'ala'nın cennette görülmesi... Muhtezile de diyor bunu mümkün değildir. Neden? Çünkü diyorlar onlar görülmesi gereken şey bir cisimdir. Eğer bir şey görülüyorsa o bir cisimdir. Eğer Allah subhanahu ve Taala'nın cennette görüleceğini söylüyorsak o bir cisim olmuş olur. Biz Allah'a bir cisim istadında bulunmuş oluruz ki bu doğru değildir. Gene aklı öne çıkarttılar. Demedinler ki Allah ve Resulü'nün bize haber verdiği gibi Rabbimiz görülecektir. O bizim dünyali, dünyavi olarak aklımızın algıladığı, kavradığı anlamda değil, Rabbimizin celaline, azametine yakışır tarzda görüleceği bir hadisedir demediler. Yine aklı öne çıkarttılar. Aklı hakem yaptılar, oyuncu yaptılar. Her türlü yetkiyi verdiler. Bütün yani yetkiler aklın elinde oldu ve nasları terk ettiler. O halde burada eşari ve mutezilerin inancı selefin inancından apayrı bir inançtır ve kardeşlerin bidat bir inançtır. Peki bu konuda delilimizle Bir başka delilimiz hadis. Evet. Evet. Allah'ı 14'ündeki Dolunay'ı gördükleri gibi görecekler. Onu görme hususunda hiçbir zorluk çekmeyecekler. Nitekim Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam bunu şöyle bildirmiştir. Şüphe yok ki siz nasıl ki ayı 14. gecesinde hiçbir zahmet ve izdiham yaşamadan görüyorsanız Rabbinizi de işte öyle göreceksiniz bu müslim. Evet cennet ehli o zaman Allah subhanahu ve ta'ala'yı hiçbir engel olmaksızın bu baş gözüyle olduğu gibi görecekler. Nasıl ki Dolunay'ı bir Bedir ayını Dolunay'ı gördükleri gibi engel olmaksızın Rabbin ademinde de cennette görecekler. Buna dair bu ve müslimde delil var. İşte hadis, اِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ الْغَمَرَ لَيْلَ تَلْبَدِرْ لَا تُدَمُّنَ فِي رُؤْيَتِهِ Şüphe yok ki siz, nasıl ki ayı 14. gecesini hiçbir zahmet ve izdihdam, yani izdiham yaşamadan görüyorsanız, zorluk ve meşakkatsiz bir şekilde görme, e, görebiliyorsanız, bir engel önünde olmaksızın görebiliyorsanız, göreceksiniz. Bunda bir hiçbir sıkıntı ve engel, Olmayacak. Rabbiniz öylece göreceksiniz. O halde görme sıfatı bugün değil mi? Allah subhanahu ve Allah görüleceği meselesi haktır. Bunu iman edeceğiz kardeşler. İnkarcıları da bidatçileri de bu konuda terk edeceğiz. Diğer konu hemen Allah'ın izniyle. Allah-u Allah Teala'nın gecenin son üçte birinde yücelik ve azametine yakışır bir şekilde ve keyfiyetsiz olarak dünya göğüne indiğine iman ederler. Ve sellem, o halde burada üzerinde durulan sıfat hangi sıfat? Allah subhanahu wa ta'ala'nın i̇nme. İnme. inme. Bundan maksat nuzul. allah Teala iner. Nuzul eyler. Nuzul eylemesi zatıyla olur. Meleklerinin ve rahmetinin inmesi demek değildir. Yani Allah'ın işte gündüz melekleri inmez gündüz rahmeti inmez olarak anlaşılır o zaman değil mi? Yani bu gece mi iner rahmeti melekleri diğer vakitlerde inmez mi o zaman sonra bu inmenin meleklerinin ve rahmetinin inmesi yani Allah'a güç müydü ki Allah subhanahu ve teala söyleyemedi ve Resulüne güç müydü ki bunları bildirmedi sonra hacet anı anında bir Resulün ümmetini bildirmemesi uyarmaması Allah hakkında haber vermemesi mümkün müdür? Sonra bir peygamber ümmetine bilmesi gerektiği kadarını öğretmişse biz ne, neden bununla yetinmiyoruz değil mi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allahu u Teala'nın dünya semasına gecenin üçte bir geçtikten sonra ineceğini haber veriyor. Yok mu bana dua eden, yok mu bana dua edip de rızkını, rızık isteyip de onlara rızık vermek istediğim bunları Allah-u Teala diyor. Benden dua edip de isteyen yok mu icabet edeyim diyor. Dünya semasına inmesi haktır. Bu nuzul meselesine iman edeceğiz değerli dostlar. Peki buna dair delilimiz nedir? Rabbimiz gecenin son üçte biri kaldığı zaman her gece dünya göğüne iner ve bana dua eden yok mu? Duasını kabul edeyim. Benden istekte bulman yok mu? Ona istediğini vereyim. Benden mağfiret dileyen yok mu? Onun mağfiret edeyim der Buhari üstün. Yenzilu <gülüyor> Rabbuna Tebaraka ve Teala kulle leylatin ila sema'id dunya. Hiena <gülüyor> bakın hadis açık bir şekilde bize haber veriliyor Allah subhanahu ve taala dünyanın dünya semasına geçen üçte biri geçtiği vakit iner ve bana duadan yok mu duasını kabul edeyim Benden istekte bulunan yok mu ona isteğini vereyim? Benden mağfiret dileyen yok mu ona mağfiret edeyim diye buyurur. O halde nuzul haktır. Nuzul haktır kardeşlerim. Şimdi birileri diyorlar ya, hani Batu da demiş ki İmam İbni Teymiye, şu an ben şu merdivenden nasıl iniyorsam, hani hutbe verirken minberde, ben bu merdivenden indiğim gibi, aynı şekilde Allah da dünya semasına iner demiş. İmam İbn-i rahimahullaha böyle bir iftira atıyorlar. Oysa o tarihlerde İmam İbn-i esaret altında zindanda. Yani tarihi veriler bile bunu iddia ortaya koyuyor. Sonra bunun dışında bir insanın kardeşlerim kitabından okuyup anlamak lazım. İmam İbn-i Allah'ın sıfatları konusunda bir önder imam. Bize bu bilgileri zaten kendisi aktarıyor. Nasıl olur da kendisi bir beşerin inmesi gibi Allah subhanahu ve teala'nın da minberden o şekilde ineceğini iddia edebilir. Böyle bir şey mümkün değildir. İbn-i Batuta'nın ona bir iftirasıdır. Kitapları da zaten bu iddiaların ve bu e, ne diyelim uyduruk sözün tam zıttıdır. Üstelik aynı tarihlerde de kardeşlerim İmam-ı Teymiye esaret altındadır. O halde buradaki nuzulu hakkında da herhangi bir beşere benzetme yoluna gitmeyeceğiz. Hemen diğer İnşallah noktaya değinelim. Evet. Kim okumak ister? Devam etmek ister bu konuda. Bülent. Gür bir sesle. Ehli sünnet, Müce Allah'ın kıyamet gününde saf saf yöneteler. Bunlara rastan hüküm vermek için bir yerine yakışır şekilde ve keyfiyetsiz olarak geleceğine iman ederler. Zira Allah-u Teala Müce kitabında şöyle buyurmuştur. Hayır. Her biri ağzınca sarkıp dümdüz edildiği zaman Rabbin de Rabbin e, saf saf zihal ve melekler geldiği zaman pecih-i Evet. Allah Subhanahu ve Teala'nın meci dediğimiz gelme sıfatı da vardır. Meleklerle beraber aynı şekilde Rabbul Alemin bulutların döner gelir. Ve bu Rabbimizin mahşer gününde hesap gününe geldiğinin bilgisidir. Ve Rabbimizin gelmesi ve nuzul her biri birer celalene layık sıfatlardır. Buna da iman ediyoruz. Kelle ize rukketil ardu dekken dekkeh ve جاء ربك والملائكة Ayette açık bir şekilde haber veriliyor. Hayır. Yer birbiri ardınca sarsılıp dümdüz edediği zaman Rabbimle saf saf dizini haldemelekler geldiği zaman fecir 21 22. Demek Rabbünalamin gelecek. Gelme sıfatı var. Kur'an ispat ediyor Hasan kardeşim biz de onu ne yapıyoruz? İspat ediyoruz. Allah'ın celaline layık bir mecidir gelmedir. Bir başka delilimiz bu konuda. Neyi bekliyorlar? Buluttan gölgeler içinde Allah'ın meleklerinin gelmesini ve işin bitirilmesini bekliyorlar. Bakara 210. Hel yanzurune illa en ye'tiyahumullahu fî vel bekliyorlar? Bulutlardan, bulutların gölgeler içinde ve Allah'ın ve meleklerin gelmesini ve işin bitirilmesini mi bekliyorlar? Bakara 210. Demek ki burada yine Allah Rabbul Alemin mecih sıfatını haber veriyor. Gelecek Rabbul Alemin. Ve gelmesi haktır. Evet devam ediyoruz. Şimdi özetle değil mi? Şu ana kadar hep Allah subhanahu ve Taala'nın isim ve sıfat tevhidinde sıfatlarına değindik mi? Değindik. Şu ana kadar sıfatlara değindik. Bu konuda şimdi özetle yapmamız gereken, izlememiz gereken metodoloji nedir? Kur'an nedir? İlkeler nedir? İzlenmesi gereken yol haritamız nedir? Yani isim ve sıfat konusunda izlememiz gereken yol haritası nedir? Şimdi okuyacağız Ali Hocam. Şimdi okuyup öğreneceğiz. İnşallah. Bir okuyalım sonra sizden dinleyelim. Tamam. Efendim Fatih. O zaman Beri'ye gel şuraya hemen yakın bir yerde oku Allah'ın izniyle. Evet. Eyvallah. Evet. Buna göre en sünnet ve cemaatin Allah-u Teala'ya iman olsun dediği yöntem özetle şöyledir. Yüce Allah'ın kitabında ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde haber verildiği şeylere kesin olarak yanmak, tam manasıyla teslim olmak ve onları eksiksiz olarak kabul edip, ilhada, tahrife ve temine, tatile ya da tahrife satmaksızın ve hiçbir şüphe verenlerinde atılmaksızın, onların gerekleriyle her yönden amel etmektir. Kısaca bütün bunlara iman etmek, teslim olmak ve gereğiyle amel etmektir. Evet, buraya kadar cümleyi Nasıl anladık? Evet Ali kardeşim senden dinleyelim. Hocam kısaca Allah Azze Celle bizlere şöyle sesleniyor. Ey kullarım hı hı. ben kendi zatımı vasıflandırdım ve elçim olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'da e, haber verdim. O da size nasıl öğütlemişse nasıl öğretmişse Öyle isimler, sıfatlarıma öyle teslim olun. Evet. Yani akıl ve havanız, havanızdan bir takım şeyler benzetmeye yapmayın. Çünkü ben siz benzersiz, yani benzer sizin benzetilene benzemem. Evet. E, benzersizim. O yüzden ben nasıl kendimi ta, e, tasvip ediyorsam, hı hı. siz de öyle iman edin. Çok güzel. Öyle teslim olun. Evet. Kısaca i̇şte doğru olan budur. Yani bizlere düşen Kur'an ve Sünnet'in vasıflandırdığı gibi vasıflandırmaktır. Bakın burada tahrife, tevile, tatile, yedi yola kaçmaksızın kitap ve sünnetin vasıflandırdığı tarzda vasıflandırmamız gerektiğini öğrendik. Zaten biz e, isim ve sıfat tevhidinde üzerinde daha çok Abdurrahman bu kelimelerin üzerinde durduk değil mi? Yani sürekli bunu ne yaptık? Kızdırdık, kızdırdık, önümüze indirdik ve sizlere yedirdik. Ve yediniz de. Elhamdülillah karnınız doydu mu? Elhamdülillah. Şimdi bakın bazı imamları da dinleyelim. Sohbetimizin sonuna doğru yaklaşalım. Evet. Şey tamam buyur inşallah. Evet. Devam ediyoruz. Kim okuyordu? Evet. Fatih kardeşim. Nitekim tabiinden fakih ve büyük alim Muhammed bin Müslim Ez Zuhri rahimullah şöyledir. Risaleti göndermek Allah'a aittir. Tebliğ etmek Peygamber'in yeridir. Bize düşerler teslimiyettir. Bakın bu çok güzel bir söz. Risaleti tebliğ eden kim Allah? Risale-i haber veren kim kardeşlerim? Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam. Bize düşen de iman etmektir. Onu doğrulamaktır. Teslimiyet budur. İttiba budur Evet çok güzel. Devam edelim. Bu arada kapımızı kapatabilir miyiz bir zahmet? İmam, bütçet ve hafız Sufyan bin Uleyna Rasulullah şöyle der. allah Teala'nın Kur'an'da kendisine vasfettiği hususların tersiri okulluğu gibidir. Ne keyfiyet vardır ne de benzetme. Bakın büyük bir alim, büyük bir imam ve hüccet kendisi aynı zamanda Hafız Sufyan bin Uyeyne'nin sözü de mühteşem güzel bir sözdür. Allah Subhanahu ve ta'ala Kur'an'da kendini vasıflandırdığı gibi ve aynı zamanda sünnette vasıflandığı gibi ne keyfiyeti ne de benzetmesi söz konusudur. Ne nasıllığını sorarız diyor ne de bir beşere benzetmeye gideriz. Bunlar imam. Yani bizim akidemiz öyle durduk yere kafamızdan aklımızdan çıkartılan bir akide değil. Biz Kur'an'a, sünnete, bakın ez Sofyan Sufyan bin Uyeynelere, şimdi gelecek İmam Şafilere, İmam Ebu Hanifelere dayanıyoruz. İmam Ebu Hanife'nin yolundayız Erdal kardeş. Sen neredesin, hangi yoldasın sen? Hangi akidenin yolunda gidiyorsun? İmam Ebu Hanife gibi düşünüyorsun değil mi? Elhamdülillah İmam Ebu Hanife'yi hepimiz seviyoruz değil mi? Hamdülillah ya yani. devam ediyoruz. İmam Şafii rahimullah da şöyle der: Ben Allah'a ve Allah'ın muradı üzerine Allah'ta gelenlere Peygamber'e ve Peygamber'in muradı üzerine Peygamberden gelenlere iman ettim. Geldiği gibi iman ettim. Yani geldiği gibi iman ettim. Allah var Resulü bana nasıl haber verdiyse dedim ki ya Rabbi senin bana bildirdiğin sıfatları ben doğruladım tasdikledim iman ettim dedim. Bu şekilde İmam Şafii doğruladığını haber veriyor. Evet, devam edelim. İcret yurdu, Medine Malik, i̇mam Malik bin bidatçilerden sakın demiş, bidat nedir diye sorunca da şöyle cevap vermiştir. Bidatçılar Allah'ın isimleri, sıfatları, kelamı, ilmi ve kutleder hakkında ileri geri konuşan sahabilerin ve güzel bir şekilde onlara tabir onların sustukları konularda susmayan kimselerdir. Evet bakın İmam Malik Rahimahullah'ın bidat nedir diye sorulunca şöyle cevap vermiştir. Bidatçiler Allah'ın isimleri, sıfatları, kelamı, ilmi ve kudreti hakkında ileri geri konuşan, günümüzde var, ileri geri konuşuyor. Adam günahkarları, mahsiyet içinde olanları, şirklerin içinde olanları, küfrün içinde olanları kurtarmıyorlar. Allah subhanahu ve taala'nın bazı isimlerini, sıfatlarını, iman edilmesi gereken hakikatları reddediyorlar kirli bilgiler üretmeye çalışıyorlar. Doğru bilgileri de sarsmaya çalışıyorlar. ve güzel bir şekilde onlara tabi olanların sustukları konularda susmayan kimselerdir. Susmuyor adam. Aklını öylesine bir yetkili organ olarak görüyor ki alabildiğini konuşturuyor. Yetkili bir hakem, bir oyuncu gibi görüyor. Fırıldak gibi bir akla sahip. akıl oynuyor, hareketli. Nas'ın karşısında teslim olmak, sukut etmek, iman ettik demek yerine akla bin tane yükümlülükler yüklüyor bir yerden giriyor bir yerden çıkıyor ondan sonra Kur'an'ın bir ayetinden kardeşlerim giriyor onu doğru bir yerde bir ayeti başka yerde yalanmamış oluyor o halde bunlara dikkat edelim bakın İmam Maliklere Allah onlardan razı olsun uyanın devam edelim bir adam İmam Malik'e Rahman ayeti hakkında nasıl istifa etti diye sorunca İstiva, evet. istifa etti diye sorunca o da şu cevabı vermiştir İstiva bilinmeyen bir şey değildir. Fakat keyfiyeti nasıllı akılla bilinmez. Ona, ona iman etmek farzdır. Hakkında soru sormak ise bidattır. Ben senin haktan sapmış bir olduğunu görüyorum. Bu sözü söyledikten sonra o adamın meclisten çıkarılmasını emretti. Evet, daha önce size zaten bu anı aktarmıştı. Selef imamlarının özellikle bidatçilere ve sapıklara karşı takındığı tavır budur. Yani onlar o dönemlerde bu ilimle insanları eğittiklerinde nadiren böyle kişiler geldiklerinde tavırları buydu. Şimdi biz bu tavırları koyamıyoruz. Koyduğumuz zaman bizlere lakaplar ve isimler takılıyor. Burada bakın doğru bir menheç ortaya koyuyor İmam Malik. İstiva malumdur diyor bilinir ve anlamı bizim tarafımızdan kabul edilir diyor. Nasıllığı bilinmez akılla anlaşılmaz kavranılmaz diyor. Ona im iman etmek farzdır. Hakkımda soru sormak ise bidattir ve senede diyor bidatçilerden görüyorum. Tutun bunu dışarı atın. Mescid-i Nebebi'den uzaklaştırıyor. Ne kadar güzel bir menheç. Evet yani kabalık değil bu. Evet. Aslında o akılca vermelik bir hatta kardırlar. Yuvarladığı yuvarlak lazım. Evet. Yani, o zaman da bir akıldan Allah'ın ismiye sıfatlar hakkında ileri gel konuşan bir insan olmuştu. İşte ona öğüt denmişti. O halen onun söylediğinde kafasına üç beş tane odun vurmuştu demiş ki geldi diyor. Şimdi bir tanesi var biliyorsunuz bu profesör doktor Abdullah Aziz Bayın da diyor ki benim diyor şu an iddia ettiklerimi diyor. Önceleri iddia edenlerin diyor kelleleri gitmişti diyor. Kendisi itiraf ediyor. Ya adam medyatik, hasta, bencil, egoist. Herkesin muhalefetme ruhu var adamda. Doğruları saptırmaya çalışıyor. Benim dediğim doğrudur diyor. Subhanallah böyle bir egoistlik olabilir mi? Oynadığı Allah'ın dini, isim ve sıfatlar. Yani bu başka konularla uğraşmıyor. O yüzden diyor ki benim diyor, şu an iddiam diyor ortaya koyduğum diyor daha önceden söylenmişti. Mabedel Cuhani söylüyor ve başkalarının da kafaları kelleleri gitmişti çünkü Allah-u Teala'yı ilimde noksan görüyor. Sen dersen ki Allah subhanahu wa ta'ala bir insan evlenmeden önce onun evlenmeden önce evlenenip evlenmeyeceğini kimin evleneceğini bilmez dersen Allah, Allah subhanahu wa Taala'nın bir konuda özellikle ilminde eksikliği olduğunu söylemiş oluyorsun. Cennete ve cehenneme gidecekleri de bilmez kimsenin bunu söylemek ve Allah subhanahu wa ta'ala'nın ezeli ebedi ilmiyle yazmış olduğu ve mahfuzdaki kayıtları siliyorsun. Zaten o açıktan söylüyor diyor ki yeni yapmış olduğu videolarında diyor ki Allah subhanahu ve teala güya diyor yıllardan önce yani 50 bin sene öncesinde diyor kaderleri yazmış yok böyle bir şey hadis müslümde yani arkadaşlar görün bunlar egoist insanlar kendi bencil görüşlerini insanlara dayatmaya çalışıyor ama maalesef bazı e, çevreler entelektüel çevreler bazı öğretmen çevreler okuyan kesimle bunları doğruluyorlar bugün size bir örnek vereceğim bunlardan bir tanesi Gene bu onlardan biraz daha iyi yeri geldiğinde Suriye meselelerinde erkekçe kıyamda durabilen biri. Mesela atmış bir tane yani Lübnan'dı. Bir tane bir yazar şey var sanatçı var. Lübnanlı sanatçı bayan sağa sola açık onu da atmış mesela Facebook'a ve onu dinlettiriyor. Müzik. Biri de yazmış ya hocam diyor sizin okuduğunuz Kur'an'da yani müzik konusu yok mu diyor. Yoksa bizim okuduğumuz Kur'an ayrı sizinki ayrı mı diyor. Mantıkları bu müzik kavramı, kadınların açık seçik böyle bir sanatçı olaraktan böyle çıkıp da insanlara şarkı, türkü söylemeleri, hem de böyle klasik bir ortamla, havayla müzik çalmalarını, bunlar dinlemeleri, insanlara tanıtmaları sakıncalı görmüyorlar. Çünkü hadisi inkar ediliyor, sünnet inkar ediliyor, Peygamber örnek görülmüyor. Peygamber bir postacı, o geldi, Kur'an'ı verdi gitti. Yani örnek alınacak bir model değil. Postacı o bir postacı o bir postacı postacı mektubu getirir gider açar okursun o getirdi Kur'an mektuptu mesajdı açar okursun onun başka bir rolü yok sakalmış bunları yadırgıyorlar müzikmüş bunları boş görüyorlar cilbatmış beyaz elbise giymekmiş peygamberin sevdiklerini yemekmiş onun gibi oturmak onun gibi hareket etmek geçin bunlar bunlar boş sözlermiş. Sapıklığı satın alanlara dikkat edin. Yani tabi biz de bunları anlatmak zorundayız. Madem onlar yiğitçe konuşuyorlar biz de gerekeni söyleyeceğiz. Devam edelim. İmam Ebu Halife Rahimullah da şöyledir. Allah'ın zatı hakkında hiç kimsenin kendiliğinden bir şey söylemesi doğru değildir. Aksine Allah kendi zatı neyle nitelendirmişse herkes onu öylece nitelendirmeli Ve bu konuda kendi görüşüne göre... Hiçbir şey Ne güzel söylüyor İmam Ebu Hanife. Allah hakkında bize akli bir takım önerme ve örneklendirmelere gitmememiz gerektiğini tavsiye ediyor. Selef İmamı, Selef Önderi. İmam Ebu Hanife'nin o halde bu tavsiyesine uyacağız. Akılla Allah'ı tanımaya gitmek sapıklıktır. İmam Ebu Hanife'nin sözü burada bakın haktır. O yüzden burada bir dipnot düşelim. Yani maturidi olanlar İmam Ebu Hanife'nin akidesinin yanında neredeler Abdurrahman? Eğer bir kimse maturidim diyorsa İmam Ebu Hanife'nin akidesi bozuk mu ki terk ettin? Eğer derse ben İmam Ebu Hanife'nin akidesini doğruluyorum neden o zaman maturidisin? Bunu sormak lazım. Bu bir çelişkidir. İlk dönem imamların akideleri bozuk muydu? Sonradan eşariler ve maturidiler çıktı da isim ve sıfat konusunda tevil ve tahlif yollarını Tercih de İlk dönem gelenler neredeyse biz de o yolda olmalıyız. Bu ümmetin fedahı ilklere uymakla olur. Sonlara uymakla olmaz. Selefe uymakla. Halefe değil. Selef bu dini en güzel anlamda yaşayan, öğrenen ve yaşatanlardır. O yüzden İmam Mebu Hanife imamdır, önderdir, liderdir. Selefte özellikle en bariz akilede sevilen bir şahsiyetti. Bizim ona olan sevgimiz bence bütün maturidilerden, tüm hanifilerden daha öndedir. Hanifi kardeşler bunları düşünsün. Hanifi olan kardeşlere sormak lazım. Hangi akideye mensupsun? Diyor ki biz akidede maturidiyiz, amelde hanifiz. Niye akidede İmam Bey bu hanife bozuk mu akideye sahipti? Bozuk muydu akidesi? Batıl mıydı? Yanlış yolda mıydı? Aksine berrat tertemiz bir yoldaydı. Eli öpülür bir insan, baş tacı edilecek bir insan şahsiyetiyle kimliğiyle ve cihada vukufiyetiyle sultanlar karşısında dimdik duruşuyla Allah ondan razı olsun amelde de fıkıhta da derin bir alimdir de, fakih'tir. Ancak her fakih ki bu da bazı zayıf rivayetler almış olabilir. Asrının kendisinin döneminde hadisler kendisine ulaştığı kadarıyla ne yapmıştır? İctihad etmiş ve hükme varmıştır. Allah ondan razı olsun eliyopüdür bir imamdır. Devam ediyoruz kardeşler. Yine İmam Ebu Hanife Rahimullah şöyle demişti. allah Allahu Teala'nın gökte olduğunu inkar eden kimse kafir olur. Ben demedim. Kim dedi bunu? İmam Ebu Hanife dedi. Biz gökte olduğunu söylerken bizi ayıplıyorlar. Kim diyor bunu Senaettin İman? İmam Ebu Hanife diyor. allah Subhane ve Teala'nın gökte olduğunu inkar eden kafir olur diyor. Açalım okuyalım biraz. Vicdan sahibi olalım. Devam edelim. Evet. İmam Ebu Hanife Rahimullah'a Allah'ın her yeri dünya sanmasına inme sıfatı hakkında bir soru sorduğunca Allah keyfiyetini bilmediğimiz bir şekilde şekilde cevap vermiştir. Evet Allah subhanahu ve teala nuzul eyler. Değil mi Zeynep Hocam? Ama nasıl iner? Bilmeyiz. Celaline, zatına uygun değil mi? Layık bir şekilde iner. Devam edelim. Yine İmam Ebu Hanife Rahimullah sıfatlar konusunda şöyle demiştir allah Teala'nın Kur'an'da zikrettiği gibi eli, yüzü ve nefsi vardır. allah Teala'nın Kur'an'da zikrettiği yüz, el ve nefis sıfatları buna ait yorumsuz kabul edilecek sıfatlardır. Ele kutletidir ve nimetidir denilmez. Çünkü böyle bir söz bunun sıfatını, iptalini yok sayılması demektir ki bu kaderyeli ve muhtezelin sözüdür. Bakın İmam Ebu Hanife seneftir dedi. Ahidesini berrak bir şekilde ortaya koyuyor. Kaynak nedir burada? kul etber kendi yazdı ense. İmam Ebu Hanife diyor Allah subhanahu ve teala kitap ve sünnette vasıflandırılığı gibi vasıflandırılır. Eli ve yüzü ve gözü vardır. Nefis sıfatları bulunur. Elden maksat kudretidir ve nimetidir denilmez. Kim bunu derse sıfatını iptal etmiş olur. Şu bir masadır. Kim buna derse bir gümüşlük ve sehpa derse bunu iptal etmiş olur. Yani doğru anlamdan inhat anlamına sürükler. İmam Ebu Hanife rahimahullah. Evet devam edelim. Elbet. Süml Kureishi rahimullah da şöyledir: Ben El Sufyan bin ve Malik bin Allah'ın sıfatlarının ahirette görünmesi hakkında hadisler sordum. Hep de şöyle dedi: geldikleri gibi kabul ederiz, keyfiyetleri nasıl düşünmeyiz. Evet. Bize haber verilen Kur'an ve Sünnetteki o zaman Muzaffer hocam tüm sıfatlara geldikleri gibi iman ederiz. Meci gelme, nuzul. Gülme, Allah subhanahu wa eli, yüzü, gözü, vecihi. Bütün bunlara geldiği gibi ne yaparız Bülent? Duran kardeşim? İman ederiz. İman ederiz. Geldiği gibi iman ederiz. Nasıllığını? Sormayız. Yani bu imamların sözü, Kur'an ve sünnetin ilkelerinden, ayetlerinden, maslarından bu cümleleri söylemişlerdir. Devam edelim. Evet, Duran kardeşim biraz sen devam et. Evet. Ben burada bir şey söylerim yani haşa ve kella o insanlara hızlı mıydı? Evet. Neden burada akıl yürütmez? Nerede geldikleri kabul ettiler? Onlar bu imamlardan daha mı akıllılar? Yoksa o da o da sorulabilir. Yani onlar akıllı değil de de şimdiki akademik çevreler mi çok akıllı? Yani o akılcilere sormak lazım. Acaba işlerinde haşa ve kella Allah ve Resulün, Allah Resulü'nden daha akıllı olduğunu söylüyor ki aptal var mı? Yoksa o zaman Allah Hazretleri de diyor ki Ey Muhammed sen daha önce kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Yani aklın bunları bilemezdin. Ne zaman ki biz sana vahiy gönderdik, bunu öyle bildin. Evet. Sonra akıllılık yani burada şu anlamda. Nasar'ı kabullenmek akıllılıktır, akıllı olmaktır. Akıllı adamın işidir bu. Nasar'ı kabullenmek, teslim olma akıllılığın alametidir. Akılsızlık da aslında Nasar'a muanif aklını çıkartmaktır. Din akıllı olmamızı da, akıllı olmamızı Allah akılcı olmamızı yasaklıyor. Tabi akıllı olacağız. Elbette ama akılcılık yani akılcılığı ön plana çıkartma, akıllı her şeyi kavramaya yönelmek Muhammed Yalçın kardeşim mümkün deyindi. Eyvallah Allah senden de razı olsun maşallah. İmam Çayımız hazırlanıyor değil mi maşallah. <gülüyor> Güzel demliyor musun çayımızı? Eyvallah Allah razı olsun. İmamlar imamı İmam Naim bin Hammad el-Huzayi şöyle demiştir. Allah'ı yaratıklarına benzeten kimse kafir olur. Allah'ın kendisini nitelendirdiği sıfatları inkar eden kimse de kafir olur. Allah'ın kendisini nitelendirdiği ve peygamberin onu nitelendirdiği sıfatların hiçbirinde teşbih yani benzetme söz konusu değildir. Evet. İmam Nu'aym bin Hammad el-Huzai yine büyük imamlardan Allah ondan razı olsun. Selefin birçok alimlerine ders vermiş alimdir. E, bunlar önder. İlk dönemin insanlar. Ne kadar güzel sözler söylüyorlar. Deminden beri söylediklerimizi aslında burada yeniden tekrarlamaya gerek yok. Cümleler açık. Devam edelim. Selef imamlarından bazıları isim ve konusunda şu güzel kaydayı beyan etmişlerdir. İslam binası ancak teslimin temel üzerinde sapasağlam durur. Evet zaten bizi diğer fırkalardan ayırt eden temel vasıf nedir? En yani sünnete diğer fırkalardan ayıran alemetul farika. Temel farika, temel fark alamet nedir? Naslara bağlılık, teslimiyet, ittiba, akla kesinlikle rol vermeme, faktör ve etken olarak görmeme. Sadece aklı naslanlamada araç olarak görme. Bakın burada İslam binası ancak teslimiyet temeli üzerinde sapasağlam durur sözü bizim bu sözümüzü teyit ediyor. Evet devam edelim. Yine imamülüsüden ve el Mahdisi rahimullah ta şöyle demiştir: İşte bu şekilde selef ve halef imamların hepsi Allah onlardan razı olsun Allah'ın kitabında ve Rasulü sallallahu aleyhi ve Sünnetinde geçen sıfatları teville başvurmaksızın kabul etme onları geldiği gibi onaylama konusunda ittifak etmişlerdir. Bize de onların izinden gitmek ve yollarına tabi olmak emredilmiştir. Evet, devam edelim. Evet, son son paragraf. Evet. Allah hamdolsun ki tatil teşbih ve tevhid tenfitten uzaktır. Evet. Şimdi burada bakın tatilden maksat biliyorsun sıfat inkarcılığıydı. Teşbih'ten maksat Allah Sübhanu ve bir sıfatını beşere benzetmekti. Tefwid'den maksat ise Allah Sübhanu ve Teala'nın bize haber verdiği sıfatların anlamını kabullenmektir. Yani kişi eğer tevfid ehli olursa şunu yapmış oluyor. Anlamını da Allah'a havale etmiş olur. Eyni sünnet bundan uzaktır. Yani tevfidden de uzaktır. Anlamı doğrular anlamı bilmiyoruz demekten uzaktır. Anlamı doğrular. Yet. Evet yet. Allah Subhanahu ve yetten elden bahseder. Nuzul inmedir. Değil mi? Gülme, parmağı, yüzü Gözü bütün bunlar evet bizim anladığımız anlamda bir el, yüz, göz ama celaline layık olan Rabbimizin azametine, şanına yakışır bir nedir? Eldir, yüzdür, gözdür, sıfatlardır der iman ederiz. Yani biz bunların anlamını da bilmiyoruz. Yet nedir bilmiyoruz, el nedir bilmiyoruz, göz nedir bilmiyoruz. Yani bilmiyorum nedir bilmiyorum demek Ehne tevfid dediğimiz yani onların safında olmaktır. Allah subhanahu wa ta'ala o halde bize sıfatlar konusunda anlamları bildirmiştir, haber vermiştir ve biz o anlamları doğruluyoruz. Böyle iman ediyoruz. Evet. İşte Seyir-i yani ehli sünnetle cemaatin Allah'a iman konusundaki akidesi ve onların imamlarının bu konudaki görüşleri budur. Kim onların yolundan giderse Peygamber sallallahu aleyhi ve ve onun değerli ashabının Allah hepsine razı olsun yöntemine sarılmış olur. Evet. Son söz o halde kim Kur'an ve sünnetin vasıflandırdığı gibi Rabbimizi vasıflandırırsa ve bu ümmetin selefini takip ederse doğru yoldadır. Kim aklını öne çıkartarak örneklendirme yollarına giderse de batıl bir yoldadır ve batıl bir menheciz demiştir. Sapıklığı ve bidatı de satın almıştır. Felah ve saadet Akide saadeti ve temizliği nerededir? Selefin yolundadır. Kim de selefe muhalefet ederse bilsin ki bidatçilerin safındadır. Allah bizi selefin akidesinden ayırmasın, bizi bu akide üzerine öldürsün ve kıyamette de o selef önderleriyle beraber haşretsin. İsim ve sıfat ile alakalı üç dersimizi bu kitapla ilgili... İnşallah burada bitirmiş oluyoruz haftaya. Kardeşlerim Allah'ın izniyle sizleri imtihan ediyoruz. Soruları getireceğim. Yani soruları vereceğim size. Yaklaşık 30-40 tane soru soracağız. 30-40 tane soruyu diyeceğim ki kardeşler bunları soracağım. Sizler de bunlara inşallah bir sonraki hafta cevap vereceksiniz. Yani soru ve cevapları açık bir şekilde bileceksiniz. Soruları ben vereceğim size kopyaları. Siz de cevaplarını arayıp bulacaksınız. Tamam mı kardeşlerim? Ama haftaya meleklere iman bölümüne devam ediyoruz. Ama sorular size verilecek. Diğer gruba da bu sorular verilecek. Bir sonraki haftada ne yapacağız kardeşlerim? O zaman imtihan olacağız. Şimdiden herkesin haberi olsun. Korkmayalım. Yani Allah'ın izniyle zaten sorular size verildikten sonra Hepiniz eminim yüzde yüz alırsınız. Rapti Doğru değil mi? burada kalıyoruz. Subhaneke Allahümme ve bihamdi. Eşhedü ennâ ilahe illa ente ve ve tuğbu ileyh. ya Rabbi binâ a <Sessizlik> da